Gidir. Osman Gazi daha evvel doğmuştur. Doğmuştur. Genç bir şeyken çocukken Selçuk Hükümdar'ı ona e, şeye Ertuğrul Gazi'ye şey veriyor. E, Söğüt. E, bir bayrak veriyor. Yani beylik veriyor. Orada hasta oğlunu gönderiyor. Osman Gazi gönderir, git diyor sen, al gel anlatıyor. Gidiyor. O sırada Selçuk hükümdarı, Konya'daki Selçuk hükümdarı bir e, mevzuva kendisine baba yapıyor. Sen benim babamsın diyor. O da pek diyor. İki, iki mevzu buluyor birbirini. Onun töreni yapıyor sarayda. Hadi Mevlana da davette. Hazreti Mevlana böyle bir kepazeleri görünce sinirleniyor. Lanet olsun sana diyor. Sonra da merdiven aşağı şey, iner ki Osman Gazi merdivenden yakına çıkıyor. Genç bir yolu. Diyor. Bakıyor yukarıdan nur yüzü bir insan iniyor. O da genç bir işin bir insanmış. O da onu çok seviyor. O şey kenara çekti. Selam. Türklerin Yusuf saygısı. Selam veriyor. Gel benimle diyor. Sen kimsin diyor. Osman Gazi'nin saraya gel. Gel benim diyor. Dergâhına götür, Evine götürüyor. Ona 18 tane Fatih'e okuyor. Bir sikriye gidiyor başına. Sikriye 18, 18, 18 Fatih'e okuyor. Şu, oğlum diyor. Ver et buraya gel. Ve -Gel. Şu verdiğini çağırıyor. Şu sikriye 18, 18 kilitle sen okuyor. Fatih'e okuyor. Sen okuyor. Adı okuyor, gitme ona de, bir Ama gene o gidiyor, şeyini alıyor. Yani bir kılıç, bir bayrak, bir de hubbe, hubbe hakkı alıyor, dönüyor. Para basmak hakkı alıyor. yönüyor. Dikkat ederseniz Osmanlı paylaşan sayısı 36'dır. Yani bunlar var. Osman Gazi, siz dediniz. Bu da bu hâsiyede zaten Osmanlı İmparatorluğu, İnsan Devletleri Okulu 1299 değildir. 1280'ler falandır. tarihte yanlış. Çok değişik tarihler veriliyor. Efendim? Çok değişik tarihler veriliyor. 1299, 1280'li falan yıllar. 1299 değil. Biz de uzun bir müddetörü zaten ama Değilmiş. Bizi de 1299 üretmişlerdi ama değilmiş. O zaman arada aşağı şey yukarı 30, 30 sene falan fark var o zaman. Değilmiş, evet. değilmiş o zaman. O, Osman Gazi de o zaman gittiğinde bayağı şey yani Ertuğrul gazilerdi ona bir verecek şeyi devredecek. Hatta bu amca şey yapmamın birkaç hal alıyor. Gazisi, amcasını indiriyor. İmem o al. Bursa'ya bu soru daha Eee çok fazla Ne bir yazılış tarihleriyle ilgili Bilgi verirseniz çok memnun olurum. Ben şeyi bir kaynakta e, hep 62'den sonra yazıldığınız baştan sona. Bir kaynak değilse başlayıp birinci cildinin arada 10-15 yıldan sonra 2-3-4 diye. 15-20 yılda 3-3 senedir. Bu 3. cildin 3. kitabıdır. 1. kitabıdır. 18 kitaptır bu. Bu 3. Yani. cildin 1. kitabıdır. 1. kitabı mı ait oluyorum? Neden? Üçüncü cildin, birinci üçüncü kitabı. Üçüncü, birinci cildin, üçüncü bunu üçer kitaptır. Diğerleri birer kitaptır. Ee, biz dahi iki arasındaysanız. Ee, şöyle oluyor. Çelebi Şesemettin huzura çıkar. Efendim diyor. Divan-ı Kebir'in ilerleyişi bir hayli oldu. Halk sizden bir eser bekliyor. Yani hep yan yan kitapla başka kitap okunuyor. Acaba Hazreti bir, Hazreti Mevlana e, bir, bir kitap yazsa ondan faydalanırsak diye. Halk böyle söylüyor. O da diyor ki e, ben söylesem sen iğizen olsun diyor. Yazarım efendim diyor. Tuttuysa sairen ucundan işte dinleneydendi diye. Bazı bazı ama bazı bazı işte işte iş eyvah neydi? De. Onu çıkartıyor. Diyor. O birinci cilt aşağı yukarı birkaç sene sürüyor. On sonra e, zaten kendisi de orada söylüyor. Bir hasisede oluyor. Çelebinin de bir denazesi falan var. Üç sene aksıyor. Üç sene, Üç sene aksıyor. Üç sene sonra, sonra yeniden başlıyorlar. Ve o devamlı oluyor. Ama arada gene mesela son, son cilt bir eveki son ciltte altıncı ciltte beşinci yıl arasında gene küçük bir şey oluyor ara oluyor ama çok çok büyük değil ama bir, bir ara ara alıyor onun sonra devam oluyor hani adam gece gündüz yolda hamamda kaplıca da fayda nerede bulsa yaz oda onun peşinde geziyor. ve de şöyle bir şeyler var Yazıyor, yazıyor, yazıyor, diye yaz diye Oku, anlat okuduğunu diyor. Anamazsa yani teşe yazıyor diyor. Yani bir bir kadim aşağıdan yazıyorlar. Yani ona halk, çevrede halkı görüyor. Yani sen anamazsa halki anamaz. Kabilden, yani zaten söylüyor ki bir, birçok yerde yazmayı söylemek istiyor ama müsaade etmiyorlar diye birçok hakkte yazmıyor, söyleniyor. Bu. Kitap olarak mı başlayınca bir kitap olarak mı tamamdan? Yok. Patikil patikil böyle üçer beşer sayfalı. Yok yok yok yapılan... zaten yok her... öyle kağıt arayınde, tomar halindeydi. <gülüyor> vefatından sonra kitap haline getiriliyor. Onlar her yazılan bir bir bölüm işe iki üç sayfalık bir bölüm. Hayır hayır, toptan büyük büyük yapatta altın yazıyla yazılmış, kocaman şu evdeki e, türbe de duruyor oğlu onu tarafından yoksa e, kitap olmadan önce halka okutulmuş onlar yoksa kitap faaliyet geldikten sonra mı hmm. okumaya başlamış mı? Herhalde halka dağıtıldı. Çünkü o zamanın şey... mesnevi okunuyordu. Mesnevi okunuyordu o zamanlar. Evet. Bir e, de ders yerine... tek tek de okunuyordu o zaman. Mesnevi hanla geçişiyordu. O mesnevi ezberden bilenle geçişiyordu ama Sultan Mehmet 10 sene sonra 1280'lerde onu o büyük kitabı bir defa tasi ediyor. Tasi ediyde de, yazdığıken yapılan hataları düzeltiyor. E, sonra onu o büyük kitaba kendi eliyle yazıyor. Çünkü bir genel bir bir şey de kitap olarak insanlar okumuştur diye ama dönemde parça parça okumak da hoş bir şey aslında. Tabii. Ee, çünkü o dönemde çok böyle okur yazar da yok. Yani o yazılanları anlayacak her ne kadar e, halkın dilinde yazılmış olsa anlamaktı da işte bu çok daha zor. Bir da olsa de, olsa parça o dice parça parça okuyorsun. Anlamaya bir şey değil mi? eee konuşmuyorlar mı o dönemde? Mesela İster... resmi dili o. Tehnessy halktan Türkçe konuşuyor. Fakat buna sebep farsça. Halktan Türkçe konuşuyor. acaba bir Hintçe konuşan Türk bir şey vardır. Bir